açık gazete. Şimdi e, bir e, telefon bağlantımız var ve yasaklı şehirlerden notlar genel adı altında toparlamaya çalıştığımız bir durum. Güneydoğusunda Türkiye'nin çok vahim bir durum olduğunu biraz önce de zaten e, e, Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda... Bir kez daha vurgulama fırsatı bulmuştuk. Şimdi oralarda hukuki ve sosyal ve siyasal olarak neler olup bittiğini bize özetlemesi için avukat Veysel Vesek ile bağlanıyoruz. Kendisi Şırnak'ta. Ee, günaydın Veysel Bey. Günaydın. Günaydınlar. Günaydınlar. Günaydınlar. Yani çok zor koşullarda hem yaşıyoruz hem de bu bağlantıları da yapıyoruz. Bize birazcık e, olup bitenleri kendi açınızdan da anlatır mısınız lütfen? E, şimdi ben e, şu hatta yapan e, bir insanım. Evet. E, zaten azge boyutuyla e, normal bir e, azge durum ortadan kalkmış durumda. Yani e, temel unsur e, işte azgelerin çalışması, işte tebrikatların yapılması, işte davetten yapılması üzerine ören şu en az 50 gündür eee çalışmadığı için tebligatlar da yapmıyor. Bu nasıl bir şey? Yani şimdi bir insan makine çağıracak, çağrıldığı zaman bile mümkün değil. Yani tebligat sistemi tebligat bile çalışmıyor. Yani o kadar vahim bir şey. bu yani en baş sorun bizim açımızdan. şu an eee ve flop yüzlerinden bütün zaman dizle merkezi kapandıktan kapanan dolayı şu anda aslında şu bütün ticari hayat, sosyal hayat durmuş durumda. Zira dijdire olay merkezinde duruyor ve şunak etmek için gerekiyor. etmek için gerekiyor. Muderef gerekiyor. gerekiyor, gerekiyor. gerekiyor. şu an bütün sosyal hayat, ticari hayat günlük hayat aslında durmuş durumda. Büropat ipot ipotek eee durmuş durumda. Yani girdiğin zaman bile arama noktaları var. Ciddi bir işte kontrol kontrol var. Eee şuna patınız kimsiniz, neredesiniz, nereden gidiyorsunuz DİTİ aramaları yapılır. Bazen sokulabilirsiniz. Yani mesela dün eee nezlekleri bilirsiniz, Flop'a yani yani gündüzleyin sokaç çıkma saati yok fon olarak belirtelim. Girilmişti eee bir eee söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yani bu açıdan bir fili durum var. Yani eee sivil yönetiminin inisiyatifi olduğu bir ...durum olarak değerlendirmek gerekiyor. Tam bile bir e, askeri dönem gibi, askeri darbe dönem gibi, sıkı yönetim gibi e, normal e, işlevlerin e, bittiğini görüyoruz. Normal e, devlet işlevlerinin durduğunu tam bile güvenlik odaklı, tam ile asker, polis e, odaklı bir e, yönetim biçimi var şu an Şırnak'ta. Evet, Veysa Bey... E, Veysel Bey şeyi de sormak istiyorum ben şimdi eh, Ahmet Davutoğlu son yaptığı açıklamasında Şırnak ve Hakkari Merkezi'nin Cizre ve Yüksek Ova'ya taşınacağını bahsetmişti. Bu ne manaya geliyor? Yani hukukta hukuk yeri yok onu biliyoruz. Yani hukuken mümkün değil. Yani bir garabettir aslında bu. Yani hukuken, hukuken bir il merkezini bir taşıyamazsın. Hele hele yani ulaşım kanı falan gibi işleri taşıyamazsın. Mesela tam bile e, devletlerin uzun süreli bir e, bölge için bir savaş konsepti veya konsepti oluşturu düşünüyorum. Yüksek havaalanının e, yüksek od olması, yani Hakkari Merkezi'ne yakın olması, Cidre'deki e, havaalanı, yani havaalanının, Şirak havaalanının Cidre'ye yakın olması, tamamıyla askeri ihtiyaçlar, te, güvenlik ihtiyaçlar üzerinden gelişen bir durum olduğunu düşünüyorum. Evet. E, zira e, daha hızlı yapabilirdi. E, kaldı ki, e, evet Cidre e, diyelim ki yüksek oranda yurkusu olan bir ilçe, e, ama e, güvenlik konusunda, şu, daha, e, şu an kısmındaki duruma göre değerlendirdiği zaman, gözlemevi durumunu yani tam bir, bir e, bu e, ihtiyaçlardan günün içerisinde kaynakları bir şey yani size daha fazla askerise gelecek e, işte il e, il merkezi olduğu zaman bir yer işte kolur gelebilir. İşte yüksek düzeyde başka e, resmi kurumlar gelebilir. İşte e, MİT e, mesela örneğin e, şu noktada düzey gelir. Bu şekilde bu tane güvenlik konsepti üzerinde belki de tabii Suriye'deki sınırda olması fark olur. Gene e, ben güvenlikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir, e, yani bugün söylüyorum yani eğer iki yıl önce bu geç ilaçta diyecektik ki e, yani Cidre bir ihtiyaçtı ama amaç il merkezi taşımazsa Şırnak e, kanun önünde il olmaktan çıkarılıp il yapılır. Ama onu, o yapılmıyor. Şırnak gene il olarak kalıyor, hı hı. il merkezi taşınıyor. Bu da tamirle gündelik yani güncel ihtiyaçlardan kaynaklı bir durum olduğunu, e, bu az önce anlattığımız bu savaş ortamından kaynaklı bir e, ihtiyaç. ...dan dolayı bu de, hükümetin bunu yaptığını düşünüyorum ben. Evet, evet bir tür garnizon gibi... E, ya ...askeri evet. garnizon... Yani e, dönem, ...Roma İmparatorluğu dönemini, dönemini dönem. bile... ...insanın aklına getirecek bir garnizon. Yani, askeri şehirler oluşturdu. Öyle anlıyoruz biz yani. Askeri şehirler. Zaten Çırnak nüfusunun e, %40'ı da askerdi. Çırnak merkezinin nüfusu %40'ı askerdi. Şimdi Çırnak e, nüfusunda asker polislerden gelecektir... ...anladığımız kadarıyla. Evet bir de Veysel şey, Bey şeyi söylediğiniz o çok çarpıcıydı yani sokağa çıkma yasa fiilen hukuken olmaması olmamasına rağmen milletvekilleri de dahil insanların giremediğinden bu nasıl olabiliyor? Ya, Tamamen yani askeri ihtiyaçlar üzerinden gelişen güvenli belediyesi sokmuyoruz diyor sokmuyor yani mesela şu an şınak değil yani, yani silopi değil Şunay'ın o e, çiçesi İdil'de e, geldiği zaman Haderli'de bir köy var orada arama noktası var. E, tekrar bakılıyor. Nereye gidiyorsunuz? Kimsiniz? Eğer yabancıysanız araştırılıyorsunuz. Yani krimet çok zor. Yani, şunay krimet çok zor şu anda. Yani, yani saklı olmayan yerlere girmek de çok zor şu anda. Evet efendim. Yani, e, yani, e, Neredeyse e, bir insan e, safteli kurulukta bekletebiliyor. E, işte, e, kimlik arama, aracı arama. Bunlar rutin hale gelmiş durumda. yani Bu Mardin'den itibaren de başlıyor bazen kalasiyet bir eşya haline gelmiş durumda. Bir de e, nüfusa söyleyeyim. E, Cidre nüfusu e, e, insanlar bu e, yapılan operasyon insanlar bir kısmı şu an bütün e, Cidre'nin köylerindeler. İdil e, ilçesinde. Diğer ilçelere davamış durumdalar. Elleri bakmaları bırakmış durumdalar. E, Kiralık elleri, elleri bulma çalışıyorlar. Midyatalar insanlar. Yine mesela e, İdil'de sokak çıkma sayılarıyla söylensi var. insanlar korkuyor şu an olmak zorunda yerlerde insanlar başka mahallelere göç ediyor. Evet. Tamamen bir e, kaç göç e, durumu söz konusu bölgede. Evet. Yani bir şu an e, her an elipt insan sürük hareket halinde. Mahalesinden de diğer mahalleye, şu mahaleden bu mahalleye, geçiyor. bazıları misafirlik komşu ilçeye geçiyor. Bazıları köylere geçiyor. Eee ticaret haddan durmuş durumda. E, yani bu e, sürdürülebilir bir e, politika değil. Yani nasıl e, çünkü e, bölgeyi tam insanlaştırma üzerine E, kurulduğunu görüyoruz. Yani insanlar normal hayatı yani sürdüremez durumda. E, öyle gözüküyor. Evet, iki şey daha soracağım. E, yani en temel gündelik insan faaliyetlerinden birisi e, şeyse e, yemek içmek nasıl karşılanıyor? Yani yiyecek, içecek. Yani yasak, yasaklı yerlerde e, özellikle çeşme ana çeşmesi olduğu yerlerde zaten e, orada mümkün değil. Yani de diyor işte karşılığı falan diyorlar, diyorlar ya. Orada kimsenin sokağa çıkması mümkün değil. Yani cenazeler alınamıyor. Yani günse evet. cenazelerin sokağa alınamıyor. Sürekli atışı altındalar. Fakat çalışmanın olmadığı mahalleler var. O mahallelerde e, belli aralıklarla, bizim kadarıyla belli aralıklarla markete açılıyor, kapanıyor. onu biliyoruz. Ama sonuçta o mahalledekiler o arada ağalabiliyor. Bir mahalledeki insanlar o güvenin evinden çıkamıyor mu sonuç olarak? Evet. Yani e, sonuçta bir mahalle, örneğin e, e, Cizren'in e, suri, Nur Mahallesi üzerinde düştüğünüz zaman çarşı merkezinde olan, ilçe merkezinde olan Konak Mahallesi'nde market açıyor. Fakat uzaktaki mahallen gelip oradan marketten açıveriş yapması mümkün değil. Güvenlik nedeniyle. Yapmıyor orada yani. Çünkü abluk altında. Ee, mesela şunu şu, şu söyleyeyim. Yefes Mahallesi ben, akrabalarım orada oturuyor. Şu an Yefes Mahallesi tamamıyla boşalmış durumda. Biz de Yefes, Yefes Mahallesi tamamıyla boşalmış durumda. Ve yani top yemeyen Bayağı ...bombalar ben hemen önüne ev kalamış durumda. Falanlıkları o. Gidemiyorlar Yani en son 6 gün önce... ...gidebilmiş, evine bakabilmiş. Eviyle böyle ülke, ev sağlam kalmış akrabamın... E, ...diğer bütün evler top yemiş. Hı hı. Bir de ikinci yani, olarak... ...şeyi de sormak istiyordum... ...Veysa Bey. Çok yiyecek içecekten sonraki... ...en önemli hayati faaliyetlerden... ...biri olan da çocukların... ...eğitimi, okula gidebilmesi. Bu nasıl... ...ne durumda? E, o konuda da... ...birazcık bilgi verebilir misiniz bize? Yani mesrapları başladığından beri e, gerek e, ailelerin nitelikliğiyle zaten e, ve diğer işverilerin bir kısımda okullar e, hemen yok gibi. E, yasaklı bölgeler, bölgeler zaten yoktu. Şu an bizde işte de halen eğitim falan yoktu. E, i̇şte e, bazıları diyor, telafi edeceğiz. Ara dönemlerde kurslara falan telafi edeceğiz diye söylüyorlar. Yani, Milli eğitimi öyle bildirmiş öğretmenlere. Fakat okulda öğretmen de yok. E, şuna ve Stropi'nin söylüyor. Şu an mesela, Stropi gündüz açık ama öğretmen yok. Yani e, tüm öğretmenler göndermiş durumda. şu an yani e, ana ilçeleri olan Şırnak, Cizil'e, Silopi e, Silopi'de öğretmen yok. Eğitim diye bir şey yok. Bir değil e, Şırnak, e, Merkez ve Dev ilçelerde bir kısım öğretmenler var. Onların da %60'ı rapor alarak bir şey bir şekilde gitmişti. Yani zaten bugün karna günü onlar da hep, şu an bütün e, evleri taşıyorlar öğretmenler. Yani bir anda aslında son iki aydır e, Şırnak'ta e, eğitim adına bir şey yok. Yani herhangi bir şekilde giderilemiyor bu. Yani bu bunun nasıl giderilince de belli değil. Yani evet Mesaj gönderiliyormuş işte ailelere işte biz kurs falan açacağız. Peki güvenlik, onun ortamında nasıl kurs, kursa gidilecek yani? Nasıl, nereye gidilecek yani? Okullar da yok yani okul okullar e, hepsi e, işte, güvenlik etkisi aslında. Yani güvenlik sorunu var. Çocuklar okula gidemiyor. Dolayısıyla hani o eğitimin de şuna için söyleyeyim. E, şu anda de, yani çökmüş durumda eğitim sistemi. Peki bu durumda çocuklar ne yapıyorlar? Yani okula gitmeyen evet, çocuklar evet, evet. için çok zor bir çok psikoloji. Bir gelenler mesela komşu ilçelerde daha deste dağıtan komşu ilçelerde göç edenler istiyorum. Işte, göç edenler burada kaldı. Onlar telafi edemiyor. Eee komşu ilçelere bazen e, işte misafir öğrenci olarak alınmışlar. Eee bazıları işte e, bu yasak kalktan sonra milletin verdiği burslar arasında bir kursa falan alacakları söyleniyor. Alacaklar, Evet. Bunun için de herhangi bir açıklık yok. Evet. Peki, geleceğe ilişkin son bir soru sorayım. Sizi de daha fazla yormayalım. Geleceği ilişkin, yakın geleceği ilişkin bakışınız nedir? Rahatlayabileceğinizi ben, düşünüyor musunuz? Yakın geleceği ilişkin olarak geleceğ, benim görüşüm karamsar. Yani bu sürecin çok daha uzun süreci yönünde çünkü evet eğer bir şehri asgari şehir haline getiriyorsanız bunun bir güncel, günlük bir şey olmadığı uzun vadeli bir strateji olduğunu görmez mümkün o açıdan da ben iş şehir görmüyorum karamsar Veysel bize kolaylıklar dileriz çok teşekkür ederiz yayınımıza katılmanız için Büyük kendinize ederim. dikkat edin kendinize dikkat, dikkat edin evet avukat Veysel Vesek'le son duruma ilişkin olarak bir bağlantı yaptık. Şırnak'ta kendisi ve çarpıcı bazı bilgiler aktardı bize. Gerçekler daha doğrusu ya da olgular en önemlilerinden bir tanesi de bir avukat olarak mesela mahkemelerin normal çalışabilmesi için ticari ve sivil hukuk, medeni hukukun işleyebilmesi için de geçerli olan tebligatların yapılabilmesini imkansız olduğunu Çünkü postanelerin çalışmadığını söyledi mesela en basitinden yani doğ, doğ, doğrudan doğruya ticari hayatın e, sosyal hayatın ve eğitiminde tamamen durmuş oldu sıkı yönetim olmadığı halde sıkı yönetim gibi bir hayattan bahsetti Ve sonuçta da askeri şehirlere doğru da bir gidiş olduğundan bahsetti. E, dünkü şey var elimizde bu çok çarpıcı bir videoydu. Demin Can Tombir'in de bahsetti. Onun e, kaydına da bir kulak verelim. Yani IMC e, kameramanı ayağından bizzat vurulmasına rağmen... Yayına devam ederek bence tarihsel de bir şeye imza atıyor. Tevfik Tekin ve muhabiri Saadet Yıldız aylardır çatışmaların ve sokak çatışmalarının ortasında ve girilmeyen sokaklardaydı. Doğrudan alanda olan insanlar yani polisin zırhlı aracında gözetleyerek silahın namlusundan gözetlemekten daha ziyade elinde beyaz bayraklarla beraber alana gidip oradaki ölen insanların Cesetlerini almak isteyen, ölü naaşlarını almak isteyen insanlarla beraber hareket eden gazeteciler bunlar. Yani iki tip gazeteci var her zaman olduğu gibi bu savaş muhabirliği konusunda. Birisi polisin dürbünden bakan, diğeri oradaki sivil insanlarla beraber savaşın tam ortasında ne olduğunu aktarmaya çalışan insanlar. İşte birincisi, ikinci, birincisinin kim olduğunu biliyoruz. İkincisi de Refik Tekin ve muhabiri Saadet Yıldız'dı. Aylardır oradalar. Ve vurulmasına rağmen de e, hatta Tepe tepetakla görüntülere de yol açıyor. Yere düşüyor çünkü ama elinden bırakmıyor kamerayı. Ayağından vurulan bir insandan bahsediyoruz. Ve devam ediyor. Sivillere e, resmen e, ateş açıldığını görüyoruz. E, sesini de duyuyoruz. Yani beyaz bayrak taşıyan, beyaz başörtü iki katkı kadının öncülüğünde evet. sokakta yürümeye çalışan insanların üzerine uzaktan ateş açıldığını görüyoruz. Bir polis aracı var karşında sokağın öbür tarafında. Onu görüyoruz ve ondan sonra da in insanlara yardım ulaştırmasının da imkansız hale geldiğine de tanık oluyoruz bir süre için en azından. Ve inlemeler var. Şimdi ona kulak verelim. Cenaze benim cenaze har fått har fått pass bra har fått Go Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren kameramantikin olayı şöyle anlatıyor. Ben kitlenin ortasındaki bir yerde bulunuyordum. Çekimimi oradan alıyordum. Cenazeleri alıp müsahibin yoluna çıktıktan sonra hiç uyarı yapılmadan kitle üzerine tank ve zırhlı araçlardan ateş açılmaya başlandı. Herkes bir yerlere kaçışmaya başladı. Ben de o sıralarda kaçmaya çalıştım ancak... Daha sonra vurulduğumu hissettim ve yere yayıldım. Sürünerek bir dükkanın içine girmeye çalıştım. Orada birkaç yaralı daha vardı ama silah seslerinden hala ateş açılmaya devam edildiğini duyabiliyorduk demiş. Saatler sonra ambulanslara taşınmışlar. Sırada polisler tarafından taşındıkları sırada polisler tarafından darp edildiğini söylemiştekin. Daha sonra ambulansı çağırdılar diyor. Belediyeye belediyeye ait ambulans ve sağlık ekipleri geldi. Beni ambulansa aldıkları sırada kendilerinin basın mensubu olduğumu belirtmeme rağmen polisler tarafından dövülüyorduk demiş. Orada bulunan tüm yaralıları sürükleyerek ambulansa alıyorlardı. Sürüklerken de tekmeliyorlardı diye konuşmuş. Sağlıkçıları bile tekmeliyorlardı diyor Tekin. Hakaret ediyorlardı. Basın mensubuyum dedikten sonra bir tarafa bıraktılar ama diğer yaralıları dövmeye devam ediyorlardı. Bazıları orada yaşamını yitirmiş olabilir bilmiyorum demiş. Yaralıları dövmeye ha. Evet. yani evet, Bunlar ama gerçeksek söylediği vurulan bir kameramandan bahsediyoruz ve oranın tecrübeli elemanlarından birisi kendisi. Olağanüstü şartlarda, olağanüstü işler de yapmış olduğu anlaşılıyor ayağından vurulduğu halde. Devam etti. Bunları da konuşmasından anlaşılacağı üzere bunların anlattığı doğruysa bunlar Cenevre Sözleşmesi'ne göre... E, savaş suçu da teşkil edebilecek yani, yaralılara kötü muamele yapılması uluslararası hukukta tamamen yasaklanmış. Ta birinci dünya savaşından bu yana. Kadim kurallara da aykırı. Beyaz bayrakla beraber çıkan kadınların üzerine ateş açılması kim tarafından açılmış olursa olsun. Tekin Anadolu Ajansı'nın kendisine ve Cudu Mahallesi'ne giden gruba yönelik haberine de tepki gösteriyor. Hani terörist olarak nitelendirilmişti ya Anadolu Ajansı'nın haberinde. Resmi şöyle Devlet diyor. Ajansı terörist diyor bu vurulan e, Tekin'i. Evet Tekin diyor ki bu ülkede her şeyi terörize etmek o kadar basit olmuş ki akademisyenler ve yazarların, sanatçıların hain ilan edildikleri bir ülkede gazetecilerde görevlerini yaparken terörize edilebiliyor. Biz basın kimliğiyle çalışan gazetecileriz. Bir terörist olarak itham edilmem ve bunu kamuoyuna bilgilendiren basın kurumlarından bunu duymak çok üzücü. Herkesi terörist ilan ediyorlar artık demiş. Diken.com'dan okudum bunu da. Onlar da DIA'dan evet. almışlar. Biz Diken.com'dan bu kaydı da oradan elde ettik zaten. ...ses kaydını da diken.com'da. Af örgütünün söylediği dünyanın önünde gelen insan hakları kuruluşlarından Amnesty International ya da Uluslararası Af örgütünün... ...bu Güneydoğu'daki durumu Türkiye'nin e, devletin Güneydoğu ilerinde süren operasyonları... ...hükümetin saldırılarını 200 bin kişinin hayatını tehlikeye attığı yorumunda bulunması çok önemli bir... ...yani Türkiye açısından en önemli şeylerden bir tanesi eee temel e, şeylerden e, bazı gazetelerde hiç yok bu haber. E, mesela e, Milliyet gazetesinde sıfır e, görüyorum. Habertürk'te sıfır görüyorum. E, sabah'ta sıfır, akşamda sıfır. Tüm sabah akşam Yeni ve diğer Şafak'ta sıfır, Star'da sıfır. Gazeteler vermişlerdi yalan diye bu olayı. Ee, takip etmemişler demek ki. Kendi haberlerini de takip etmiyorlar. Etmiyorlar. Ee, fakat yani bu son derece önemli bir e, Güneydoğu'da 200 bin insanın hayatı tehlikede ve e, durum daha da kötüleşebilir. İnsan hakları hükümlülüklerine uymaları gerekiyor. Türk yetkililerin bölgede güvenliği sağlama <gülüyor> affedersiniz ve şüphelileri gözaltına alması meşru demekle beraber Orta Asya. Avrupa ve Orta Asya direktörü John Dalhuis'ın ağzından bu böyle gidemezdi çok önemli. Kolektif cezalandırma suçlaması yapıyor. Yani suç olabilir diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kararlarını uygulamayan hükümetten açıklama istediğini söylemiştik. 22 Ocak yani bugün 12'ye kadar sözleşmelere uyması istediğini söylemekteydik. The Economist haftalık The Economist gazetesi dergisi pardon son sayısında baş yazılarından birini kendi ifadesiyle Türkiye'nin Kürtlerle savaşını ayırmış durumda. BBC'den aldığımız bir haber bu. Dergi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtleri ezmeye çalışmaktan vazgeçmesi ve bunun yerine barış görüşmelerini yeniden başlatması gerektiğini yazmış. Nafile baş, baskı başlığındaki yazı. Mimar, mühendis ve şehir plancılarından akademisyenlere destek geldiği haberini de hemen ekleyelim. 1300 mühendis, mimar ve şehir plancısı Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından hedef gösterilen ve haklarında soruşturma açılan 1128 akademisyene destek veriyorlar akademisyenlere 10 günde gelen tüm destekleri de dün konuşuyorduk. Biyanet bağımsız iletişim anında toparlamışlar akademisyenlere öğrenciler farklı üniversitelerden 137 öğrenci topluluğu ve öğrenci temsilcilikleri barış isteyen hocalarımızın yanındayız. Tehditlerin tam karşısındayız. Katliam politikalarının ve tehditlerin diyor. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Tehdit mesajlarına da karşı çıkarıyorlar kapılarına bırakılan şeye. Change.org üzerinde imza kampanyası başlatan bazı üniversiteliler isimli öğrenciler de başlatmışlar hocalarının yanında. Ve Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri de bağış bildirisine imza atan akademisyenlerin kapılarına destek mesajları ve çiçekler bırakmışlar. Bu öğrenci kesimi. Akademi kesimi ise bir grup aydın ve aktivist Barış İçin Akademisyenler İnisyatifi'nin bildirisine desteğini açıklıyor ve kendilerini ihbar etmişti. 1402 sayılı sıkı yönetim yasasına dayanılarak üniversiteden atılan 12 Eylül 1980'den bahsediyoruz. Hocaların da aralarında olduğu akademisyenler bu sulça ortak olmayacağız diyen akademisyenler için destek. ...kampanyası başlattı. Vakıf Üniversiteleri iletişim ve Dayanışma Ağı var. Bilim Akademisi'nin açıklaması var. Üniversite Konseyleri Derneği'nin, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği'nin... ...dünyadan da çok sayıda şeyi söylemeye çalışmıştık zaten. Bunların evet. hepsini toplayıp tiyatrocular, sinemacılar, edebiyatçılar, gazeteciler, hukukçular sağlıkçılar, fotoğrafçılar bunu söylememiştik mesela 250'nin üzerinde fotoğrafçı desteğini açıkladı. Yayıncılar bundan bahsetmiştik Barışçın yayıncılar. 27 taraftar grubu ondan bahsetmiştik. Sendikalar, eğitimsen, feministler, Barışçın feministler, Kaos GL Derneği ve Lambda İstanbul LGBTİ'yi Derneği Psikologlar, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği ve Barış Blok'undan bahsetmemiz mümkün. Bir haber merkezinin hazırladı bir küçük derlemeden bahsedebiliriz. Bir de son olarak şeyi de söyleyelim. Davos'ta Joseph Stiglitz şeyle görüştükten sonra Davutoğlu'yla da bir görüşmesi olmuş ekonomik durumlarla ilgili. Arkasından da bu akademisyenleri kara almak konusunda hakaretler işlemi konusunda çok sert bir açıklama yapmış. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, şey iktisat ödülü sahibi Joseph Stiglitz ve Columbia Üniversitesi profesörü tam bir beyin göçüne sebep olacağı, ekonominin de ayakta kalamayacağını söyleyen bir açıklama yapmış. Gayet sert bir açıklamadan da bahsedebiliriz. Onu da şeyden gördük. Uluslararası medyadan görüyor. Çok ciddi değiştirmesi gerekiyor politikalarını diye konuşmuş Stiglitz'de. Bunun devamını birazdan aynı konuları sezin öneyle de konuşmaya devam edeceğiz A açıkk